MÜNFERİT OLAYLAR Kolombiya'da, Bogota'da yayınlanan El Tiempo gazetesinde, 2006'nın Eylül ayında çıkan bir haber, bomba yüklü arabayla yapılan, hatta bir tanesi bir sivilin ölümü ve 19 askerin yaralanmasıyla sonuçlanmış birçok suikastin askeri gizli servisler tarafından düzenlenmiş olduğu konusunda güçlü karineler olduğunu yazıyordu. Bu suikastlerin güvenlik güçleri tarafından düzenli olarak Kolombiya'da bazı ormanlık ve kırsal bölgeleri kısmen denetleyen Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri'ne atfettikleri belirtiliyordu. Aynı haber Liberation ve International Herald Tribune gibi gazetelere de yansıdı. 2005 yılı yazında Kolombiya'da da Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Güney Amerika'daki genel eğilimin tersine, Kolombiya'da eski sağcı Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe geniş bir farkla seçilmişti. İlginç olan şu ki, bu haber yayınlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Uribe aceleyle bütün bakanları, üst yargı sorumlularını ve komutanları topladı. Ardından radyo ve televizyonlarda demeç üzerine demeç verdi. Bu demeçlerde öncelikle böyle bir bilgi sızmasına karşı öfke ve nefretini dile getiriyordu. Tepkisi, haberin verilmesine miydi? Yoksa ordu mensuplarının böyle bir kumpas kurmasına mı, böyle korkunç bir şey olmasına mı dayanamamıştı? Yalan oldu iddiasıyla mı karşı çıkıyordu bu haberlere, yoksa milli güvenliğe ve hassasiyete zarar verir diye mi endişeleniyordu? Uribe'nin en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu anda diye konuştuğunu tahmin edebiliriz. Gerillalarla, bölücülerle yapılan mücadele sırasında diye… Arkasından da ilgili subayları savunuyor, eldeki kanıtların yeterli olmadığını söylüyordu. Bu demeçlerinde dikkati çeken, bunların gerçek olsalar bile münferit olaylar olabileceğini söylemesiydi. Biliyorsunuz, bu münferit olay sözü eski Cumhurbaşkanı Demirel'in de sık sık kullandığı sözlerden bir tanesidir. Ne zaman devlet içinde askeri veya sivil personelin yaptığı bir kanunsuzluk ortaya dökülse, bunlar münferit olaylardır derdi hemen. Hatta Şemdinli için de bu laf kullanıldı. Münferit olaylar bu gibi durumlarda çok sık kullanılan klişelerden bir tanesidir. Düzenli ve sürekli münferit olaylar diyebiliriz bunlara.